Bunun üzerine Hazreti Ömer'e, ey müminlerin emiri, yanınızdaki şahıs kimdir, diye sordum. Bu, Müslümanların efendisi Ubey bin Kap'tır. cevabını verdi.